İnna al-safa wal-marwat mi shāirillāh, fmanın hajj ibeitā wīʿtmarafaladunā ʿalayhi āy al-tawwaf bīma, wman taṭwāʿ khairan, safa ile marve, Allahın haç ve umre ibadeti için tayin ettiği alametlerindendir. Bu yüzden Kabe'yi hacceden veya umre yapan kimsenin artık o ikisini tavaf etmesinde, ikisi arasında say ederek yürümesinde bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak fazladan bir hayır işlerse, o takdirde şüphesiz ki Allah şakir, bütün iyiliklerimize fazlasıyla mükafat verendir alim yaptığınız her şeyi bilendir innellezine yektumuna menzal VE <gülüyor> Şüphe yok ki indirdiğimiz apacık delilleri ve hidayeti insanlara kitapta beyan etmemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara Allah lanet eder. Bütün lanet edenler de onlara lanet okur. ve <gülüyor> ve Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler ve gizlediklerini açıklayanlar müstesna. İşte onların tevbelerini kabul ederim. Çünkü ben tevvab tebeleri çok kabul edelim. Rahim, merhameti bol olalım. İnnellezîne <gülüyor> kferû ve ve Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. <gülüyor> Cehennemde ebedi olarak kalıcıdırlar. Onlardan ne azap hafifletilir, ne de onların yüzlerine bakılır. <gülüyor> İlahınız bir tek Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman bütün mahlukata rahmet edendir. Rahim müminlere çok merhamet edendir. İm fi ıxlqı ve حياه به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب يسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Yemesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ihtilafında, ardağda gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten bir su indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde ve orada her hareketli canlıyı yaymasında, Rüzgarların yönlendirilmesinde ve gökle yer arasında emre boyun eğdirilmiş bulutlarda akıl erdirecek bir topluluk için Allah'ın varlığına ve birliğine ispatlayan katî deliller vardır. <gülüyor> وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ı bırakıp bir takım putları ilah edinir. Onları Allah'ı sever gibi severler. Fakat iman edenler Allah'a olan sevgileri cihetiyle daha kuvvetlidir. Eğer zulmedenler kıyamette azabı görecekleri zaman anlayacakları gibi şüphesiz kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın tek şiddetli azap sahibi olduğunu dünyada da görüp Milsalati putları ilah edinmezlerdi. işte o zaman görecekler ki kendilerine uyulup arkalarından gidilenler uyanlardan hızla uzaklaşacaklar ve o anda her iki taraf da azabı görmüş nihayet aralarındaki bağlar kopup parçalanmıştır. <gülüyor> Kötülere uyanlar şöyle derler. Keşke bizim için dünyaya bir daha dönüş olsaydı da onların bugün bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara bütün amellerini kendi üzerlerine yığılmış acı pişmanlıklar halinde gösterecektir. Onlar o ateşten çıkacak kimseler de değillerdir. Ya eyyuhanna sükulü <gülüyor> minna fil ardı halalen tayyibâ ve la tehttebi'u khutu'ati şeytân In. Ey insanlar, yeryüzünde bulunanlardan helal ve temiz olanları yiyin Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. İnnemâ yağmurkum bisû'i vel fahşâ. O şeytan size ancak kötülüğü, çirkin işleri ve Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri söylemenizi emreder. O şeytan size ancak kötülüğü, çirkin işleri ve Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri söylemenizi emreder. O müşriklere Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere tabi oluruz dediler. Ya ataları bir şeye akıl erdiremeyen ve hidayete ermeyen kimseler idiseler. Yine de mi onlara tabi olacaklar? İnkar edenler ile onları imana davet edenin misali, Çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayan ve anlamayan hayvanlarla onlara haykıran çobanın hali gibidir. Onlar sağırdır, hakkı işitmezler, dilsizdir, hakkı söylemezler, kördür, hakikati görmezler. Bu yüzden onlar, akıl erdiremezler. Ve Ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız. O'na şükredin. İnnemâ harrâme aleykümul meyte teveddeme ve lehme'l-kınzîr. <gülüyor> ve ve mâ uhille bihîri gayrillâh. Femeniz turra gayrâ bâhîn ve lâ adin felâhîn. size yalnızca leşi, usulünce kesilmeden veya avlanmadan ölen hayvanı, akan kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanın etini haram kılmıştır. Fakat mecbur kalan bir kimse, başkasının hakkına saldırmamak ve hattı zaruret miktarını aşmamak üzere bunlardan ölmeyecek kadar yemek şartıyla ona bir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. İnnellezîne yektümûne ve Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip de onu karşılığında ne alsalar az düşecek bir fiyata satanlar yok mu? İşte onlar karınları dolusu ateşten başka bir şey yemiyorlar. Allah da kıyamet günü onlarla ne konuşur ne de onları günahlardan temizler. Onlar için pek elemli bir azap vardır. <gülüyor> i̇şte onlar doğru yol karşılığında sapıklığı Bağışlanmaya karşılık azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da sabırlıdırlar. O azabın sebebi, Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olmasıdır. Buna rağmen farklı yorum yapıp kitapta ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlığın içine düşmüşlerdir.